diyor ki Femar Amin Kumunkara ne yapması gerekiyor fel Hayayır sen sen Demek ki burada İmam Ahmed bunu demek istiyor el Rahim Allah öğrencisi bu soruyu on yani onunla istişare ediyor hocam diyor veyahutta şeyhim diyor artık ne diyorsa yani bir böyle birimiz böyle bir şey görse ne yapmalıyız yani ne yapacağız diyor ki ne yapacaksın diyor ona bağır, çağır ve onları hemen ayır. Niçin? Çünkü bu münkerdir. Dolayısıyla sizden biriniz bir münker gördüğü zaman nedir? Eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştiremiyorsa o zaman diliyle anlatsın. Diliyle de anlatacak bilgisi yoksa veyahut da bilgisi var ama anlatacağı zaman o konuşmaktan daha büyük bir fitne olacaksa yani qaş yapayım derken göz çıkaracaksa o zaman diliyle de anlatmayacak çünkü burada fitne olacak. Ya dine küfür edecek veya onu dövecekler, öldürecekler gibisi. Yani o nasihattan daha büyük bir musibet çıkacak diye tahmin ediliyorsa o da diliyle de anlatmayacak. Ne yapacak o zaman? O zaman kalbiyle buğz edecek. Eğer kalbiyle buğz etmeye salimine diyorlar ki kalbiyle münkeri buğz etmeyen bir kişi o münkerle ortaktır. Niçin? Örneğin, sen bir otobüse bindin ve orada müzik çalınıyor. Veyahut da bir bakkala veyahut da herhangi bir... Veyahut da bir akrabaya gittin. Ve orada açılmış mesela müzik çalınıyor. Sen orada eğer bu münkeyi değiştiremiyorsan tamam mı? Ne yapman gerekiyor? Oradan ayrılman lazım. Veyahut da ayrılmayacaksan ne yapman gerekiyor? Orada en azından kalbinle boğuz etmen gerekiyor. Örneğin bir devlet dairesine giriyorsun. Bir okula gidiyorsun. Çünkü bunun bunun şeyi, sevk ve idaresi senin elinde değildir. Ve genel olduğu için en bir mahfif münkeri de yapamazsın. Çünkü oranın polisi var, şuhi var, senin işin değildir. Sana ne diyecek? Bu memleketin polisi var, bu memleketin hakimi var, kadısı var, var. Yani sana mı kaldı oğlumla diyecek bunu? Ve orada ne olacak? Kavga olacak. O zaman orada kalben, o devlet dairesinde veyahut da herhangi bir yerde bu münker olan şeyleri Elhamdülillah. Gördüğü zaman ne yapması gerekiyor? kalben buuz etmesi gerekiyor. Eğer kalben bu münkerden rahatsız olmuyorsa o zaman bu münkeri yapan ve işleyen kişilerle aynen ortaktır. Tamam mı? İshahmed i̇şte bin Hanbel